Dördüncüyle maaf, minhac-ı sünne bu risaleye layık verilmiştir. Mesele-i imamet bir mesele-i feriyye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilm-i kelamda ve usul-i dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فاين تولوا فكونوا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir o size çok düşkün müminlere çok şefkatli çok merhametlidir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 Şu ayet azimenin çok hakaik-i azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam. Dört müttedir birinci nütte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet rivayet sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman... Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti, ümmeti diye re'fet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun müracaatından ümmeti, ümmeti işitmiş. Hem bütün tarih hayatı ve neşretli şefkatkârâne mekârimi ahlak, kemâli şefkat ve re'fetini gösterdiği gibi ümmetinin hassiz salavatına hassiz ihtiyacat göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle Kemal şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli, bir rehberin sünnet seniyesine müraat etmemek, ne derece körlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. İkinci mitte, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde, bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati, o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile azimenin hesabına onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet-i azime yalnız cibillî şefkat ve his-i karabetten gelen bir muhabbet değildir. Belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-i nuranisinin bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşe-i fiilist desizciyeti iledir. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hasan'ı Radıyallahu anh, Kemal-i Şafkatinden kucağına alarak başını ötmesiyle, Hazreti Hasan'dan Radıyallahu anh, teselsül eden Nurani Nesb-i Mübarekinden, Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi, pek çok Mehdi misal, verese-i nübüvvet ve hameli-i şeriat-ı Vesselam olan zatların hesabına, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i nazarını lübbekle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hz. Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade emniyet ve şefkat. Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh Silsilen nuraniyesinden gelen Zeynel Abid'in ...Câfer-i Sadık gibi... ...Eym-i Âl-i Şan... ...ve Hakîti-i i Ebeviye gibi... ...çok Mehdi misal... ...Zevâ-i Nuraniye'nin namına... ...ve din-i İslam... ...ve vazife-i Risalet hesabına... ...boynunu ökmüş... Kemal i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Evet. Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalâtu vesselâm... ...gayt aşina kalbiyle... ...dünyada asr-ı saadetten... ...ebed tarafında olan... ...meydan-ı haşri temaşa eden... ve yerden cenneti gören, ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden, ve zamanı Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar nuranisi, çeşmi istikbal binisi, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve ey meyverese ve mehdileri görmüş, ve onların umumu namına başlarını ötmüş. Evet, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Üçüncü mükemmel İllel meveddete fil kurba Ayetinin bir kable göre manası Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız âli beytine meveddeti istiyor. Eğer denirse bu manaya göre Karabetin cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremukum indallahi etkakum. Allah katında en şerefliniz en ziyade takva sahibi olanınızdır. sırrını binaen. Karabetin esliğe değil, belki kurbiyet ilahiye noktasında vazife irsalet gereği ediyor. diyor? Yani en cevap. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş Ali Beyti, Alem-i İslam'ın içinde bir şeceri nuraniye hükmüne geçecek. alemi İslam'ın bütün tabakatında, kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar, ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Teşehütteki ümmetin al hakkındaki duası ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاه۪يمَ وَعَلَىٰ اَعْلِ اِبْرَاه۪يمٍ اِنِّكَ حَم۪يدٌ لَجِدٍ Allah'ım, tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline de salat et. Muhakkak ki sen her türlü ham ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın. Ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Makbul olacağını keşfetmişim. Yani, nasıl ki milleti İbrahimiye'de ekseriyet-i mutlaka ile nurani rehberler, Hazreti İbrahim'in aleyhisselam alimden, neslinden olan enbiya olduğu gibi, Ümmet-i Muhammediye'de de aleyhisselatü vesselam, vezayeti azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Beni İsrail gibi aktab Ali Beyt-i Muhammediye'yi aleyhisselatü vesselam görmüş. Onun için, قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ demesiyle emrunlarak Al-i Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessüt etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Al-i Beyt'in. Çünkü sünnet zemiyenin mandağı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan al Beyt'tir. İşte bu sıra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikat-ı bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i Sünnet-i seniyyesine ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi. Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı ki zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessüt edeceğini İzm ilahi ile dinmiş ve İslamiyet zafı düşeceğini anlamış o halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaatın mütesahhide lazım ki alim İslam'ın terakkiyat maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzm ilahi ile düşünmüş ve ümmetini Alevi Beyti etrafına toplamasını arzû etmiş. Evet Alevi Beyt'in afradı ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve taraftirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyete fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile ecdadı bağlandığı beşlere kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikata taraftarlık Ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbeda hisseden bir zat, hiç taraftarlığı bırakır mı? ehl bey işte bu şiddet iltizam ve fıtri İslamiyet dini İslam mehinde edna bir emareyi kuvvetli bir dürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Baştası ise kuvvetli bir dürhan ile sonra iltizam eder. Dördüncülükte. Üçüncü müdde münasebetiyle Şialarla Ahl-i Sünnet ve cemaatın medar-ı hatta akaid-i imaniye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına gelecek derecede büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur. Ahl-i Sünnet ve cemaat der ki, Hz. Ali radıyallahu anh, Hulefai Erba'nın dördüncüsüdür. Hz. Sıddık radıyallahu anh, daha eftaldir ve hilafete daha müştah ki, en evvel o geçti. Şialar derler ki hak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en efgal Hazreti Ali'dir. Radıyallahu anh. Davalarına getirdikleri delillerin hünasası derler ki Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında varit ahadis-i ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şah velayet unmanıyla eksiliyet-i ile Evliyanın ve tariklerin mercii ve ilim ve şecaat ve ibadette harikulare sıfatları. Ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ve ondan teselsül eden Ali Bey'te karşı şiddete alakası gösteriyor ki en efkan odur. Daima hıyafet onun hakkıydı, ondan gasp edildi. En cevap. Hz. Ali radıyallahu anh mükecceden kendi ikrarı ve 20 seneden ziyade, o Hulefa-i Selâse'ye ittiba ederek onların şeyhül İslamlığı makamında bulunması Şiaların bu davalarını cerh ediyor. Hem Hulefa-i Selâse'nin zaman-ı hilafetlerinde Fütuhat-ı İslamiye ve Mücahide-i Ağda hadiseleri ve Hazret Ali'nin radıyallahu anh zamanındaki vakalar, yine hilafet-i İslamiye noktasında Şiaların davalarını cerh ediyor. Demek Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın davası haktır. Eğer denilse şia ikidir. Biri şia ay velayettir, diğeri şia hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki şia-i velayet, şia-i hilafete etmiş. Yani ehl-i turuhtaki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali radıyallahu anh efkar görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şia hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. En cevaplık. Hz. Ali'ye radıyallahu an iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Ali Beyt'in şahs-ı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Ali Beyt'in şahs-ı manevisi ise Resulullah i bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibarıyla Hz. Ali radıyallahu an başta olarak bütün ehli hakikat, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'i radıyallahu anh'ıma takdim ediyorlar. Hizmeti İslamiyet'te ve Kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hz. Ali radıyallahu anh şahsı manevi âli beytin ve şahsı manevi âli Bey bir hakikat Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam temsil ettiği cihetle muvazeneye gelmez. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında fevkalade senakarane ve hadis nebediye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikatı teyit eden bir rivayet-i sahiha var ki Resul-i vesselam ferman Her nebinin nesli kendimdendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir. Hazreti Ali'nin radıyallahu şahsı hakkında sahib kulafadan ziyade Sen karane, ehadisin kesret ve intişarının sırrı şudur ki, Emeviler ve Hariciler, ona haksız hücum ve tenkiz ettiklerine mukabil, ehl sünnet ve cemaat olan ehl hak, onun hakkında rivayatı çok meşrettiler. Sair Kulefai Raşidin ise, öyle tenkit ve tenkize çok maruz kalmadıkları için, onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem istikbalde Hz. Ali radıyallahu anh elim harisata ve dahili fitnelere maruz kuracağını nazara mübüvvetle görmüş. Hz. Ali radıyallahu anh meyusüyyetten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için men kuntu mevlahu fe aliyyum mevlahu ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir gibi mühim hadislerle Ali'yi radıyallahu anh teselli ve ümmetini irşaf etmiştir. Hazreti Ali'ye radıyallahu anh karşı şia-i velayetin ifrahkarane muhabbetleri ve tarikat cihetinden gelen kafdilleri kendilerini şia-i hilafet derecesinde mesul etmez. Çünkü ehl velayet meslek itibariyle muhabbetle mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şe'ni ifrahtır. Mahbubunu bakanından fazla görmek arzu ediyor. Ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarında ehli hal mazur olabilirler. Fakat onların muhabbetten gelen taftili, Hulefay-ı Raşidin'in zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usul İslamiye'nin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler. Şia-i Hilafet ise ağraz siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. İltizar hakkını kaydediyorlar. hatta la li hubbi ali bel li budi amal maksat hazret-i aliye duyan sevgi değil hazret-i ömer'e duyan kimdir cümlesine maksat olarak hazreti ömer'in radıyallahu anh eliyle İran milleti cebiha aldığı için intikamlarını hubb ali suretinde gösterdikleri gibi amr ibn al as'ın hazret aliye radıyallahu anh karşı kuruluğu ve ömer ibn saad'ın Hazreti Hüseyin'e radıyallahu an karşı keci muharebesi. Ömer ismine karşı şiddetli bir düş ve adaveti şialara vermiş. Ehl-i Sünnet ve cemaate karşı Şii velayetin hakkı yoktur diye Ehl-i Sünneti tenkit etsin. Çünkü Ehl-i Sünnet Hz. Ali'yi radıyallahu an tenkis etmedikleri gibi ciddi severler. Fakat hadisçe, tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hz. Ali'nin radıyallahu anh şiası hakkındaki senayi nebevi ehl-i sünnete aittir. Çünkü istikametli muhabbetle Hz. Ali'nin radıyallahu anh şiaları ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemaattir. Hz. İsa aleyhisselam hakkındaki ifrak-ı muhabbet nasara için tehlikeli olduğu gibi Hz. Ali radıyallahu anh hakkında da o tarzda ifrak-ı muhabbet hadisi sahihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. Şia-i velayet eğer dese ki, Hz. Ali'nin radıyallahu anh kemalat-ı fevkaladesi kabul olunduktan sonra Hz. Sıddık'ı radıyallahu anh ona tercih etmek kabil olmuyor. En cevap, Hz. Sıddık-ı Ekber'in ve Taruk-ı Azam'ın radıyallahu anhuma şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle, zaman-ı hilafetteki kemalatıyla beraber bir nizanın kefesine, Hz. Ali'nin radıyallahu anh, şahsi kemalat-ı harikasıyla, hilafet zamanındaki dâhili, bil mecburiye giydiği elin vakaalardan gelen, ve suizanlara maruz olan hilafet mücahedeleri, beraber nizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hz. Sıddık'ın radıyallahu anh, Veyahut Faruk'un radıyallahu anh veyahut Zinnureyn'in radıyallahu anh kefese ağır geldiğini Ehl-i Sünnet görmüş, tercih etmiş. Hem 12. ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi nübüvvet, velayeti misleten derecesi o kadar yüksektir ki, nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir bakman kadar velayetin cilvesine müreccehtir. Bu noktayı nazardan Hz. sıddık Ekber'in radıyallahu anh, ve Tarık-ı Azam'ın radıyallahu anh veraset-i mübüvvet ve tensisi ahkam-ı risalet noktasında hisseleri tarat-ı ilahiden ziyade verildiğine hilafetleri zamanlarındaki muvaffakiyetleri ehl-i sünnet ve cemaatçe belir olmuş. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh kemalat-ı şahsiyesi o veraset-i mübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için Hazreti Ali radıyallahu anh Şeyheyn-i Mükerremeyn'in zaman-ı hilafetlerinde onlara Şeyhül İslam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hz. Ali'yi radıyallahu anh seven ve hürmet eden elham ve sünnet, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh sevdiği ve ciddi hürmet ettiği Şeyheyn'i nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Bu hakikatı bir misalle izah edelim. Mesela gayet zengin bir zatın irsiyetinden, Evlatlarının birine 20 batman gümüş ile 4 batman altın veriliyor. Diğerine 5 batman gümüş ile 5 batman altın veriliyor. Öbürüne de 3 batman gümüş ile 5 batman altın verilse, elbette. Ahirdeki ikisi çendan kemiyeten az alıyorlar. Fakat keyfiyeten ziyade alıyorlar. İşte bu misal gibi. Şeyh-i'nin veraset-i ve tesisi ahkam-i risaletinde... tecelli eden hakikati ı i ilahiye altınından hisselerinin az bir fazlalığı, kemalat-ı şahsiyye ve velayet cevherinden neş'et eden kurbiyet-i ilahiyenin ve kemalat velayetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Muvazenede bu noktaları nazara almak gerektir. Yoksa şahsi şecaatı ve ilmi ve velayeti noktasında birbiriyle muvazene edilse hakikatın sureti değişir. Hem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'a, zatında temessül eden şahsı manevi anideydi. Ve o şahsiyet-i maneviyede veraset-i mutlaka cihetiyle tecelli eden hakikat-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam noktasında muvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırr-ı azimi var. Ama Şia-i Hilafet ise Ehl-i sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar, Hazreti Ali'yi radıyallahu her hevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkiz ediyorlar. Ve su-i bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Çünkü diyorlar ki, Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer radıyallahu anh'a haksız oldukları halde Hazreti Ali radıyallahu an onlara mümaşaat etmiş. Şia istilahınca takviye etmiş, yani onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahraman İslam ve Esedullah ünvanını kazanan ve sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakar ve korkaklıkla ve sevmediği zatlara kısa mutarane muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade son altında mümaşaat etmekle Haklılara tabiiyeti kabul etmekle müttasif görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali radıyallahu an tebzi eder. İşte ehli hak din meslebi hiçbir cihetle Hazreti Ali radıyallahu an tenkis etmez. Suy atlak ile itham etmez. Öyle bir harife şecadete korkaklık isnat etmez ve derler ki Hazreti Ali radıyallahu an Hulefâ-i Raçidî'ni hak görmeseydi bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için gayret ve hakperestlik yoluna teslim etmiş. En hasıl. Her şeyin ifrat ve tefriyeti iyi değildir. İstikamet ise haddi vasattır ki. ehl sünnet ve cemaat ona iftiyar etmiş. Fakat mu'at teessür. sünnet ve cemaat perdesi altına vahhabilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi... Siyaset mektupları ve bir kısım mülhitler Hz. Ali'yi radıyallahu an tenkit ediyorlar. Haşa siyaseti bilmediğinden hilafete tam niyakat göstermemiş, idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız ithamlarından Aleviler ehli i Sünnet'e karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki ehli i Sünnet'in düsturları ve esası meslekleri bu fikirleri iktidar etmiyor. Belki aksini ispat ediyorlar. haricilerin ve mühitlerin tarafından gelen böyle fikirlerle Ehli i sünnet mahkum olamaz. Belki ehl-i sünnet Alevilerden ziyade Hazreti Ali'nin radıyallahu an taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında Hz. Ali'yi radıyallahu anh layık olduğu sena ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyet-i mutlaka ile ehli i sünnet ve cemaat meselinde olan evliya ve askıya onu mürşid Ve şah-ı velayet biliyorlar. Aleviler hem Alevilerin hem Ehl-i Sünnet'in adaletine istihkal kesbeden haricileri ve mürhidleri bıraktık. Ehl-i Hakk'a karşı cephe almamalıdırlar. Hatta bir kısım Aleviler Ehl-i Sünnet'in inadına sünneti terk ediyorlar. Her neyse. Bu mesele de fazla söyledik. Çünkü ulemanın beyninde ziyade medarı bahis olmuştur. Ey Ehl-i olan... ehl-i sünnet ve cemaat. Ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler, çabuk mu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan mizayı aramızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıkat yeryanı, birinizi bir aleyhinde alet edip, ezmesinde istiman edecek. Bunu mağlub ettikten sonra, o aleti de kıracak. siz, ehli tevhid olduğunuzdan, o kuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-yı kutsiye varken, iftiratı ittiza eden cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir.